Ondan ancak mümin korkar. Nifak'ın ortaya çıkışı, Özcan Yıldırım, Allah'a hamd, Rasulüne salat ve selam olsun. Geçen sayımızda nifak'ın tarif ve türleri üzerinde durmuştuk. Nifak'ın özellikleri ve ilk tezahürlerini incelemeden önce, psikososyal zeminine bakmak, konumuza biraz daha ışık tutacaktır. Nifak zemininin oluşumu Nifak'ın çıkış zamanına bakıldığında, Tarihçilerin de hemfikir olduğu husus, ilk olarak Medine'de görüldüğüdür. Zaten nifak kavramına hem sosyal hem de vahiy cihetinden bakıldığında, bu kavramın ıstılahi olarak ilk defa Medine döneminde kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla Mekke döneminde nifak kavramı, ıstılahi olarak kullanılmamaktaydı. Bazıları nifakın Mekke'de de olduğunu, bunun bireysel düzeyde ve ender olduğunu söylemektedirler. Fakat nifak hareketinin bireysel, organize ve kitlesel olarak Medine döneminde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Medine'de nifak ve nifak hareketinin ortaya çıkmasından önceki içtimai duruma baktığımızdaysa, şunlar göze çarpmaktadır. Medine, İslam öncesi dönemde Arap kabilesi olan Evs ve Hazreç, Yahudi kabilesi olan Kaynuka, Nadr ve Kurayzoğullarından müteşekkildi. Bunların dışında küçük Yahudi kabileleri de bulunmaktaydı. Medine'de kabile nizami hakimdi. Evs ve Hazreç arasında birtakım anlaşmazlıklar olurken bunlarda yer yer Yahudi kabileleri tarafından körükleniyordu. Herkesin ortak kabulü olan bir otorite olmadığı için anarşizmin hakim olması da kaçınılmaz oluyordu. Tarihte bu iki kabile arasında Yem-i Sarare, Yem-ül Furs, Yem-i savaşları gerçekleşmiştir. Ficar savaşlarında Hazreç kabilesinden olup Kimi zaman evsenin gönlünü kazanabilmek için esir katline karşı çıkan, Kimi zaman savaş hususunda çekimser kalma politikası güden bir kişi, Ön plana çıkmaya başladı. Abdullah bin Ubey bin Selul. İbni Ubey, kıvrak zekasıyla güttüğü bu siyaset nihayetinde, iki kabile tarafından sevilen, iki kabilenin ortak paydası ve çatısı olmuştu. Her ne kadar sosyal zeminden kaynaklı olarak, Tam bir otorite ve liderlik söz konusu olmasa da, İbne Ubey'in iki kabile tarafından sözü dinlenir bir şahsiyet olduğu da bir gerçektir. Siyer kaynaklarından olan İbni Hişam, İbni Ubey'in boncuklarla bezenmiş krallık tacının dahi sipariş edildiğinden bahseder. Yani İbni Ubey'in iki kabile arasındaki menfez görevi yavaş yavaş liderliğe kadar tırmanmıştı. İbni Ubey bu süre zarfında Yahudilerle ittifak halinde olduğu gibi Mekke müşrikleriyle de diplomatik temaslarda bulunmaktan geri kalmıyordu. Buna işaret eden husussa, Akabe'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşen kabilesini, kendisine haber veren Mekkelilere, ''Bu büyük bir iştir. Kavmimin böyle bir şeyi benden saklayacağına inanmıyorum.'' demiştir. Nifakın başı olan İbni Ubey, kavminin kendisinden habersiz olarak böyle bir işe kalkışmasına tahammül edememiştir. Dolayısıyla kalbinin nifak tohumlarına müsait olabilmesi için zeminin tesviyesi süreci başlamış oldu. Derke esvel ehli kabuğunu kırıyor. Nifak ilk tohumlarını hicret eylemi sırasında atmıştır. Daha Kuba mevkisinde konaklayan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Amr bin Affoğulları içindeki bir takım kimseler tarafından taşlanmıştır. Hatta peygamber, himaye, komşuluk bu mu diyerek Kuba'dan ayrılmıştır. Rasulullah'a karşı yapılan hareketin sebebi nedir? Bir taraftan Resûlullah'ı canından daha üstün tutan bir topluluk, diğer taraftan ona muhalefet edenler. Her ikisinin de Amr bin Afoğullarından ve Kubalı olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu olay, sosyal açıdan değerlendirildiğinde, birbirine zıt kuvvetli iki dava aynı yerde mücadeleye başladığı zaman, orada nifak hareketleri zuhur eder. Zira iki taraftan hangisine katılacağını bilmeyen ve menfaatine düşkün bir takım kimseler, her iki kuvvete de yaranmak için nifaka başlarlar. Kuba'daki bu olaya benzer bir olayda, yine hicret esnasında Medine'ye girişte vuku bulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye girerken, yolun sağ tarafını tutup, Hubla oğullarının evinin yanına geldiğinde, Abdullah bin Ubey bin Selul, köşkünün önünde gurulu bir vaziyette oturuyordu. Aynı zamanda da yanında bir topluluk bulunuyordu. İbni Ubey, Rasulullah'ın kendisine inmek istediğini zannederek, ''Git, sen seni davet etmiş olanlara in.'' diyerek, Medine'de Rasulullah'a karşı ilk fiili muhalefetini başlattı. İbnü Ubey, bu hareketiyle, Medine'deki durumunu bütün açıklığıyla ortaya koymuş, Evs ve Hazreç'ten henüz iman etmemiş olan kişilerle, peygambere karşı muhalefeti oluşturmaya başlamışlardı. Araştırmacı İbrahim Ali Salim, İbni Ubey hakkında şu görüşe yer verir. İbni Ubey Medine’de ilk münafık değildir, Çünkü İbni Uubey’den önce nifak çıkarmak üzere İslam'a girenler olmuştur. Yalnız İbni Ubey İslam toplumuna girmeden önce perde arkasından bunları çok güzel idare etmiştir. Fırsat düştükçe münafıkları, Müslümanların ileri gelenlerinin arasına yerleştirmiş, Resulullah'ı ve Müslümanları yakından takip ettirmek suretiyle organize bir şekilde haberler toplatmış, Toplattığı bu haberleri Medine'de nifak çıkarmada malzeme olarak kullanmıştır. Hatta bir ara Resulullah münafıkların müminlerle münakaşa etmek için Kur'an-ı Kerim öğrenmek istemelerinden bile endişelenmişti. Kısa bir süre sonra hicretin birinci yılında İbni Ubey'in dayısının oğlu Ebu Amir, Medine'de Resulullah'a muhalefet etmekte gecikmedi. Rahiplik özentisi içinde bulunan Ebu Amir, kendi kendine peygamber olmayı tasarlamıştı. Bu sebeple, Rasulullah'a derin bir kıskançlık duymakta, sorduğu soruda kendi bilgişliğini ileri sürmekteydi. Nitekim Ebu Amir, Rasulullah'a getirdiği dinin ne olduğunu sorduğunda, ''Getirdiğim İbrahim'in dinidir.'' cevabını aldı. Ebu Amir ise, ''Ben İbrahim'in dini üzereyim.'' diyerek, İbrahim dinine sahip çıkmaya kalkıştı. Resûlullah ise, Ebu Amir'in fasık bir kimse olduğunu, ve İbrahim dini üzere bulunmadığını açıkladı. Neticede Ebu Amir, kavminin çoğu Müslüman olduğu için onlardan ayrılmış, Evs gençlerinden 50 kişi yanına alarak, Medine'yi terk edip Mekke'ye gitmiştir. Cahiliye devrinde kaba elbise giyer, ruhbanlığa özenir, rahip diye anılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona rahip demeyiniz, fasık deyiniz şeklindeki sözüyle ashabı uyarmıştır. Ebu Amir, Önce Kubalı münafıkları teşkilatlandırdı, sonra Mekke'ye gitti. Zira Kubalı münafıklar, biz merkep bağlanan taşlıkta mı namaz kılacak, secde edeceğiz. Hayır, Ebu Amir gelinceye kadar biz ayrı bir yer edinir, namazımızı orada kılarız demek suretiyle Müslümanların mescidine uğramamışlardı. Bu durumda Ebu Amir Medine'de nifak merkezinin temelini atmış oluyordu. Müslümanlar, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Hristiyan hükümdarı Necaşi'ye sığınmak üzere Habeşistan'a giderken, hicretle birlikte peygamberin Medine'ye gelmesiyle rahipliğe özenen fasık Ebu Amir'in, Mekke müşriklerinin yanına gitmesi dikkatleri çekmektedir. Bu durumda İbni Ubey, Resulullah'a karşı muhalefet için Medine'nin içini seçerken, dayısının oğlu Ebu Amir, Medine dışını tercih etmiştir. Aynı zamanda bu olaylarla her ikisi de Medine'deki nifak merkezlerinin karargahını belirlemiş durlar. Hicretin akabinde Mekkeli muhacirlere Medine'nin havası pek iyi gelmedi ve alışamadılar. Medine vebasına tutulan muhacirler namazda ayakta duramayacak hale geldiler. Münafıklar "Yesrib'in humması muhacirleri perişan etti" demeye başladılar. Nifak ehlinin yaptığı propagandalar muhacirleri pek etkilemedi. Ancak civar Arap kabilelerinden bir grup, Rasulullah'a gelerek Müslüman olmuşlardı. Bir müddet sonra Medine vebasına tutulup hastalanınca, bu defa münafıkların propagandası tesirini gösterdi. Medine'ye gelenler pişmanlıkla geri döndüler. Bedevilerden, bizi eski halimize döndür diye Rasulullah'a müracaatta bulunanlar oldu. Medine'de estirilen bu nifak rüzgarı neticesinde irtidat edenler bile oldu. Bu konuda Müslümanlar da iki gruba ayrılmak üzereydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den gidenler için "Medine demirci körüğü gibidir. Temizi alıkor, pisi dışarı atar." buyurmuştur. Medine'de vuku bulan hadiseleri istismar eden Yahudilerle münafıklar, Rasulullah'ın yakın arkadaşı Esad bin Zürare'nin radıyallahu an vefatını fırsat bilerek dedikoduya başladılar. Eğer o peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi diyerek Müslümanların zihinlerini karıştırmaya çalıştılar. Resûlullah'ın bu konuda çok üzüldüğü şu sözlerden anlaşılıyor. Ebu Umâme'nin Esad bin Zürare'nin vefatı, Yahudiler ve münafık Araplara ne kötü bahane oldu. Ben ne kendim ne de arkadaşım için Allah'tan gelecek bir şeyi savacak kudrete sahip değilim. İmam Ahmet İbn Ubey'in evi ilk zamanlar Medine'de müminlerin dışında kalan grupların karargahı oldu. Müteredditler grubu ve Yahudilerle birlikte gizlice muhalefet oluşturmayı amaçlayan toplantılardan birine Rasulullah da rastladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'in radıyallahu anh terkisinde olduğu halde Haris bin Hazreç mahallesindeki evinde hasta yatan sahabeden Sa'd bin Ubade'yi radıyallahu an ziyarete giderken, İbni Ubey'i evinin gölgeliğinde toplantı halinde gördü. İbni Ubey burada Müslümanlardan, Medineli müşriklerden ve Yahudilerden bazı kişilerle oturmaktaydı. Rasulullah yanlarına uğradığında İbni Ubey elbisesiyle burnunu kapadı. Yüzünü ekşiterek, ''Üzerimizi tozlama'' dedi. Rasulullah selam verip merkepten indi. Orada bulunanları Allah'ın birliğine davet etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. İyi davranışta bulunanların cennete, kötülük yapanların cehenneme gireceğini haber verdi. İbn-i Ubey hiç konuşmuyor ve devamlı susuyordu. Bir ara şunları söyledi. Ey kişi! Ben senin söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Eğer söylediklerin doğruysa bundan daha güzel bir şey olamaz. Fakat sen evinde otur. ''Bu söylediklerinin sana gelenleri anlat, sana gelmeyenlerin, senin söylediklerinden hoşlanmayanların toplantılığına gelip de rahatsız etme.'' Orada bulunan Abdullah bin Revaha radiyallahu anh ve bazı Müslümanlar, o güne kadar i̇bn Ubey'e yapmadıkları muhalefeti gösterdiler. Ortalık karıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etti ve münakaşanın büyümesini önledi. Okuduğu şiirlerle İbn-i Ubey, ümitsizliğini dile getirdi.'' Senin kölen senin hasmın olduğu zaman zelil olmaya devam edersin. Ve seninle güreş tutan kimseler seni yenerler. Hiç Şahin kuşu kanadı olmaksızın yerden kalkabilir mi? Ve eğer bir gün onun kanadı kesilirse, o mutlaka düşecektir. Saat bin Ubade radıyallahu an hadiseyi öğrenince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki durumu arz etti. Onu affetmesin istedi ve şöyle dedi. Allah'ın iradesi sana peygamberlik vermek suretiyle tecelli etti. Oysa ki şu beldenin halkı i̇bn Ubey'e taş giydirmeye, hükümdarlık sarığı sarmaya ve onu kendilerine hükümdar yapmaya hazırlanmıştı. Yüce Allah'ın seni bize peygamber olarak göndermesi, onların bu düşüncelerini gerçekleşemez bir hale getirince, İbn-i Ubey çok üzüldü. O çirkin hareketi bunun için yapmıştır. Buhari Bu olay, Bundan böyle Medine'de cereyan edecek nifak hadiselerinin başlangıcını teşkil edecektir. Ayrıca nifak için seçilen merkezi bir yerin tespiti de yapılmış durumdadır. İbnü Ubey ilk seneler İslam'a girenleri de mani olmaya çalışmıştır. Evs kabilesinin Vail bin Zeyd kolundan Ebu Kays bin Estet isminde şair bir zat vardı. Şiirlerinde haniflikten ve gelmesi beklenen peygamberden bahsederdi. Rasulullahla görüşüp ayrıldıktan sonra yolda İbni Ubey'ye rastladı. İbni Ubey, nereden geldiğini sordu. Ebu Kays bin Eslet, Rasulullah'ın yanına geldiğini, beklenen peygamberde aranan vasıfların bulunduğunu ve ona tabi olacağın açıklaması üzerine İbni Ubey, ''Vallahi sen hazreçli harbe tutuşacaksın. Sen her defasında bizim harbimizden sığınacak yer aradın. Bir ara Kureş'te anlaşma yaptın.'' ''Bu defa da onlara karşı Muhammed'e mi tabi olmak istiyorsun?'' diyerek, onun tekrar Rasulullah'a gitmesine engel oldu. Medine'de ilk nifak hareketlerinde münafıkların hedefi, fırsat düştükçe Müslümanları Rasulullah ve İslam'dan soğutmaktı. Bu gayeye ulaşmak için alay etme yolunu tutmuşlardı. Özellikle ezanla namaza davet yapıldığında, ezanı alay konusu ediyorlardı. Kûble'nin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesiyle ilgili emir gelince aynı münafıklar dinde çelişki olduğunu ileri sürmüşler, nifaklarını ise şu sözleriyle açığa vurmuşlardı. Muhammed'e ne oluyor? Bizi bir oyana, bir buyana çeviriyor. Taberi. Nifakın tezahürleri ve nifak noktalarının tespiti konusunda şöyle bir netice ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Belazuri'nin, fıtuh Buldan'ında verdiği haber değerlendirildiğinde, Ebu Amir'in Medine'yi terk ederken, buradaki bozgunculara verdiği bir işaret var. Takva üzerine kurulan mescidin karşısına, münafıkların ayrı bir mescid yapmaları ve burada ibadete devam etmeleri. Yakın bir gelecekte de, Ebu Amir'in burada başkan olacağının kavmi tarafından ümit edilmesi ve bunun için önceden hazırlığa girişilmesi. Neticede de, Sözü edilen yerin münafıkların birinci nifak merkezini teşkil etmiş olması ihtimaldir. Diğer bir hususta İbni Ubey'in henüz İslam toplumuna dahil olmadan önce evinin nifak için karargâh teşkil etmesidir. İbni Ubey'in evi Medine'de ileride zuhur edecek nifak için ikinci gizli merkez konumundadır. Vatandaşlık anlaşmasıyla henüz fiili bir durum göstermeyen fakat her zaman gizli mücadelesini sürdüren Yahudiler, zaman zaman Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanları dinleyip diğer Yahudilere aktarıyorlardı. Bir defa Resulullah onları birbirine sarılı vaziyette fısıldaşırken görünce, hemen mescitten kovdu. İmam Ahmet, Bunlar Beni Kaynuka Yahudilerindendi. Yalnız öyle anlaşılıyor ki, bu Yahudilerin yer yer Kureyş müşrikleriyle, bazen de münafıklarla Rasulullah'a karşı muhalefete başladıkları ve aynı zamanda Medine'de üçüncü nifak merkezini meydana getirdikleri görülmektedir. Peygamber devrinde Nifak Hareketleri isimli kitaptan alınmıştır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, daha Medine'ye adımını atar atmaz karşılaştığı bu psikolojik ve soğuk savaş, vefatına kadar devam edecektir. Der ki esver ehlinin, Özellikle kendi çıkarlarına ters olan yerlerde kabuklarını çatlattıklarını göreceğiz. Bu da doğal olarak İslam devletinin bir takım fitnelerle yüz yüze kaldığı zamanlarda vitrindeki yerini almıştır. Nifak'ın çıkış sebeplerinin günümüz açısından analizine ise bir sonraki yazımızda değmeye çalışalım inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır.